aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki din kolaydır din kolaydır kim kendi kendine zorluk çıkarırsa mağlup olur yani dinini kaybeder dengeli iş yapın işlerinizi birbirleriyle dengeleyin Helva tarif ediyor, dikkat edin Bunu yapabilirseniz Size müjdem olsun Bazı işlerinizi sabah yapmaya çalışın Bazılarını da Gece yapmaya çalışın Ama dengeli din yaşayın Diyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Helva tarif ediyor Tekrar ediyor Din kolaydır Kim Kim dinde zorluk çıkarırsa o mağlup olacak bir müslüman dengeli yaşamalı bu dengeyi nasıl sağlayacak biraz oradan biraz buradan biraz buradan yağ çok oldu baktın ki yağı fazla kaçırdın bu cıvık olacak biraz daha un kat baktın ki kuru, kaşık dalmıyor da su kat biraz daha çok sulu oldu. Biraz daha un kat. Şekeri fazla oldu. Başka bir şey kat. Vanilya kat içine şekerini dengelesin. Seddidû ve karibû. Seddidû ve karibu. Peygamber tavsiyesi. Seddidû ve karibu. Dengeli iş yapın. İşlerinizi birbiriyle tamamlayın. Hala gidip. Sen... Beytullah'ta hac edip gözyaşı akıtman nasip olmadı para yok kul yok ananın babanın elini ayağını öp Kabe'yi ananın babanın dibinde gör duva ve bu, tamamlayın şeker çok mu geldi az mı geldi baktın ki şeker de yok pahalı şeker 5-10 tane kuru üzüm at şekerin yerini doldursun üzümlü yirmik helvası yapmış ol seddidû ve karibû helva yapma sanatı